Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve selamu Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Tefsir dersinde de kardeşler bu hafta Furkan suresinin son sayfasını inşallah okuyup tefsir etmeye çalışacağız. Geçen hafta 63. ayetten itibaren Rahman'ın kullarının özelliklerine başlamıştık ve onlardan beş tanesini görmüştük. Birincisi onlar yeryüzünde vakarla ve tevazüle yürürler, kibirlenmezler. İkincisi cahillerle muhatap oldukları zaman cahillerin seviyesi inmezler. onların cahilliklerini bertaraf edecek şekilde konuşurlardı, muhatap oldular, selamlar geçerlerdi. Üçüncüsü gece namazları kılarlardı. Dördüncüsü, namazlarında ve namazlarının dışında cehennem azabından kendilerini koruması Allahu Allah-u Teala'ya münacaat ederlerdi. Beşincisi, infak ettiklerinde, harcama yaptıkları zaman iki ucun arasında olurlardı. İstahhaf etmezler, cimrilik de yapmazlardı. 68. ayetten itibaren Rahman'ın diğer değerli özelliklerine deniyor. Allahu Teala buyuruyor ki vellezine la ya'budune illa Allah ve la yaqtuluna'n nefselleti haramallahu illa bil hakki ve la yaznun. Ve men yef'al zalike yalqa asama. Bu Rahman'ın kulları Allah ile beraber başka bir ilaha dua edip tapınmazlar, ibadet etmezler. Allah'ın haram kıldığı, öldürülmesine haram kıldığı canı haksız yer öldürmezler ve zina etmezler. Her kim bunları yaparsa o ethama yani ceza ile karşılaşır. Evet. Bu ayeti zelilede de Allahu Teala üç tane kötü işin terk edilmesine şahit etti. Birincisi Allah'a şirk koşmak. Rahman'ın kulları Allah'a eş yapmazlar. Allah ile beraber başka bir ilaha tapınmazlar, dua etmezler. İkincisi Allah'ın öldürülmesini Helal kıldığı canlar var. Bu helal kılınanlar dışında cana kıymazlar, öldürmezler. Üçüncüsü de zina etmezler. Allah'ın öldürülmesini helal kıldığı canlar nelerdi? Adam öldüren sen öldürülür. Evli veya dul olduğu halde zina eden. İrtidat eden. İslam'dan çıkan, irtidat eden. Yani İslam'dan çıkan, başka bir dine yönelen kimseler. Bunun dışında parça parça hadislerde gelenler var. Sihir Mesela sihir yapanlar. Sihir yapanlar öldürülürler. Aynı cins ilişkiye girenler öldürülürler. Hayvanla ilişkiye girenler öldürülürler. Peki bunları biz kendiliğimizden yapabilir miyiz? Evet. Yapabilir. İslam devleti olması lazım. İslam devleti yoksa bunları da yapamayız. Nitekim bu günahları işleyenler dolu İslam verdilerinde ama İslam hakim olmadığı için İslam devleti olmadığı için öldüremiyoruz, öldürmüyoruz. Dolayısıyla bu şahsi bir tercih değildir. Bununla beraber kendisine e, Müslümanların arasında İslam toplumunda yaşayabilirsin cevazı verilenler de, ehli kitaptan olanlar da öldürülemezler. Ve kendilerine bu ülkeye de dolaşabilirsiniz diye pasaportuna mühür vurulara izin verilen kafirler de öldürülemez. Bunlara da anlaşma diyoruz. Bunları Rahman'ın kulları öldürmezler. Buradan anlıyoruz ki, Rahman'ın kulları İslam'ları tahkim olmadığı sürece hiçbir zaman kıyamaz. Hangi gerekçeli olursa olsun. Sadece kendisini savunmak maksatlı bir müdahale dışında. Allah'a eş koşmanın zaten ne olduğu biliniyor. Bunlardan konuşuyoruz. İbadetlerimiz Allah azze ve celle için olacak. Allah ile beraber başka bir ilaha ilah kurma suhuna tapılmayacak, ibadet edilmeyecek onlar. Ve niyetlerimiz Allah rızası için, Allah'ın ve işini gözetmek şeklinde olacak başka türlü niyet taşımayacağız. Bir de üçüncü bir özellik ki zina etmeyeceğiz. Yani helalimiz dışında kimseyle cinsi birliktelik yapmayacağız. Buna da zina deniyor. Kişinin nikahlısı dışında, bir de eskiden şu an resmi olarak olmayan cariyesi dışında kişinin haram bir yola tevessül etmemesi gerekir. Bu işte zina diyoruz. Zina etmeyecek. Her kim bu üçünü yaparsa esamayla ile karşılaşa diyor allah Teala. Bu üç günaha işaret eden ve bu ayetin de nuzul etmesine, Allah tarafından indirilmesine inzal edilmesine delil olan Nasr Birincisi i̇bn Abbas radıyallahu anh hua ve Müslim hadisinde diyor ki Mekke döneminde bu sure Mekke'yi bir sure biliyorsunuz müşriklerden bazıları çokça adam öldürdüler ve çokça zina ettiler. Sonra da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dediler ki yapmış olduklarımıza kefaret olacak şeyi bize haber verirsen çok adam öldürdük çok zina ettik. Buna kefaret olacak işi bize haber verirsen senin kendisine davet ettiğin bu şey yani İslam gerçekten güzeldir. Bunun üzerine Allahu Teala bu Furkan suresindeki 68. ayet indirdi. Yani Rahman'ın kulları bu üç işi yapmaz Ayet indirdi. Gelenler müşrikti, Allah'a işit koşmazlar Rahman'ın kulları. Gelenler çokça adam öldürmüşlerdi, adam öldürmezler Rahman'ın kulları. Gelenler çokça zina etmişlerdi, Rahman'ın kulları zina etmezler ayetini indirdi. Yani onların durumlarına birebir örtüşen ayeti indirdi. İkinci ayet olarak da bunun tefaretini, bundan kurtuluş yolunun olup olmadığını beyan eden Zümer suresi 53. ayet indirdi. Kul ya ibadîllezîne esrefû alâ enfusi yükte'tû min rahmetillâh. İnallâhe yağfiruzunû becemia. Yani ey nefisler üzerinize hadd aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar ayetini indirdi. Yani önce Allahu Teala indirdiği ayetle Furkan suresindeki bu 68. ayetle Rahman'ın kullarının taşınması gereken asıları ve terk etmesi gereken günahları işaret etti. Sonra da bu işleri yapanlar için bir çıkış yolu var olduğunu, Allah'ın bütün günahları bağışlayacak olduğunu beyan etti. Onları tevbeye davet etti. Bu ayetle ilgili ikinci nasımız İmam Muhailin ve Müslimin sahilendi rivayetlerine muttefakun aleyh bir hadis. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, der ki, bir rivayette kendisi ben sordum der. Bir rivayette Resulullah'a şöyle soruldu der. Nedir? Günahların en büyüğü nedir Allah katında? Ey Allah'ın Resulü diye sordum veya soruldu. Buyurdu ki seni yarattığı halde ona ortak yapman, şirk koşmandır. Peki ondan sonra hangisidir diye sordum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki seninle beraber yemek yemesinin korktuğun çocuğunu öldürmendir. Peki ondan sonra nedir? Ya Resulullah diye sordum. Üçüncü büyük günah nedir Allah katında? Maksat odur. Buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşunun hanımıyla zina etmendir. Ve Allahu Teala bunun tasdiki olarak da Furkan suresi 68. ayeti indirdi. Değer <gülüyor> İbni Mesud hadi anh. Hadise gelen üç büyük günah neydi aleyh tarafından? Zikredilen seni yarattığı halde Allah'a eş yapman, Şirk koşmak yani. Çocuğum Sonra çocuğum. seninle yemek yemesinden korktuğun çocuğunu öldürmen. Yani Allah'ın haram kıldığı canı öldürmen. De bir de üçüncüsü komşumdan komşumdan komşunun hanımıyla zina etmen. Yani zina işi. Ki komşunun hanımıyla zina etmek komşu olmayan on kadınla zina etmekten daha şiddetli bir iştir. Rabbimiz muhafaza buyursun Azze ve üzere. Bu üç Günah da altıncı, yedinci ve sekizinci Rahman'ın kullarının özellikleri olarak geldi. Peki bu işleri yapanlar ne olurdu? Ve meyyef aleyh zâlike Kim bunları yaparsa, bu üç yaparsa esâmâ ile karşılaştır. Esâmâ Peltek seyler. Peki esâmâ nedir? Esâmâ'nın selef arasında birbirine yakın da olsa üç tane tefsiri var. Birincisi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın anh, tefsiri Cehennemli bir vadidir diyor. Yani bu üç işi yapan o vadiye girdirilir. Azabı orada görür. diyor Tefsir olarak. İkinci tefsir İkrimen'in, Mücahid'in, Said bin tefsiri Zinakarların azap göreceği cehennem vadisidir. Cehennemde vadi çoktur. Sadece zinakarların azap göreceği vadin ismi Esama'dır diyor. Bu üç değerli müfessir. İmam Süddi de Rahimahullah Esama cezadır diyor. Yani bu işi yapanlar cezasını karşılaşacaklardır. Her neyse bu ceza. Onunla karşılaşacaklardır diyor. Genelde alnına kabul gören tefsir bu tefsir. Yani esama cezadır. Her bir günahın karşılığı ayrıdır çünkü. Dolayısıyla onun karşılığıdır diyorlar. Nitekim 69. ayette de bu cezanın ne olduğu geliyor. Buyuruyor ki Allahu Teala Yüzaflıhlı azab ve mankıyamet ve yahlut fihi muhena. Kıyamet günü ona yani bu işi yapana azap katlanır ve onlar o azabın içerisinde alçaltılmış olarak ebedi kalırlar. Her neyse bu azapları. Ne uzundur. Azap katlanır. Azabın katlanması, şiddetlenmesi demek. Tekrar etmesi demek. Kurtuluşlu olmaması demek. Adımız muhazı görür. Peki bu hataya düşen insanlar için kurtuluş yok mu? 70. ayet. İlla ancak şunlar müstesna. Men ve emene ve amile amelen salihan fe ulake yubdelullah seyyiati mahsenat ve kana Allah gafuran rahim. Ancak kim tevbe eder ya yani istediği günahtan döner, vazgeçer, şanlık duyup af dilerse Allah'a yönelir. Ve iman eder. Ve salih amel işlerse Allah onların kötülüklerini iyiliklere tebdil eder değiştirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Günahın ne olursa olsun ki ayet-i de ayet-i indiriş gerekçesi olarak zikredilen müşriklerin müracaatlarına da cevap verecek tarzdaydı. Ne diyordu Allahu Teala? Ey nefisler aleyhine haddaşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah çünkü hak eden her kulun Günahlarını bağışlar. Her kulu ama her günahını bağışlar. Dilerse Yeter ki ne yapsın? Tebe, evet. Tevbe etsin. Amene. etsin. Yani o işlediği günahların günah olduğunu bilsin. Terk etsin. Ve amele amelen salih. Ve salih amel işlesin. Allah azze ve celle bu günahları bağışlamakla kalmıyor. Çok daha değerli bir iş yapıyor. Buyuruyor ki Fe ulaike yübeddilullahu siyyatihim işte onlar Allah'ın günahlarını, kötülüklerini hasenata tebdil ettiği kimseler. Değiştirdiği kimseler. Allahu Teala'nın bu tevbe eden, günahlarından af dileyen ve Rabbine yönelen kulların kötülüklerini, iyiliklere tebdil etmesi, değiştirmesi hangi mananıdır? Bunun tefsiri iki tane müfessirler arasında. Birincisi, Allah o tevbeden eden kulların hallerini düzeltir. Onlara Tevbeyi ilham eder, tevbeyi nasip eder. Tevbe derler. ne yaparlar? Şirkten iman eden kimselere dönmüşlerdir. Müşrik değillerdir, iman etmişlerdir. Yani kötülüğü iyiliğe tebliğ etmişlerdir. Adam öldürmüşlerdir, tevbe etmişlerdir. Artık cana kıymazlar. Zina etmişlerdir, terk etmişlerdir. Daha harama yanaşmazlar. Ve bunun gibi isyan olan işlerini terk ederler, itaat yönelirler. Kötülükleri terk ederler, iyiliklere yönelirler. Yani bu haliyle Allahu Teala onları kötülüklerden iyiliklere dönüştürmüştür. Kötülük yapan kimselerden iyilik yapan kimselere dönüştürür. Hayattayken olur bu diye tefsir ederler bu kısmı. Kötülük eden, günah işleyen, isyan eden kimseler Allah tevbe ilham eder. Onlar tevbe ederler ve o kötülüğü terk ederler. Bakarsın ki geceyle gündüz gibi tam zıt bir hale yürümüşlerdir. İsyandan itaat önermişlerdir. Kötülüklerden iyiliklere önermişlerdir. Bu tefsirin birincisi. İkinci tefsir ise bilakis Allah azze ve celle tevbe ettikten sonra geçmişteki kötülüklerini iyilikler diye yazar. İşlediği kötülükler hasenat defterlerine iyilik olarak yazılır. Ettiği zina, yaptığı adam öldürme, işlediği şirk veya buna nezer diğer isyanlar bir iyilik olarak yazılır. Mümkün mü? Ne yapardı şimdiye kadar ki bilgimiz? Allahü Teala onları siler, ondan vazgeçer, o tebessinden sonraki hallerine bakardı. Evet. Bakalım öyle mi? Ebu Zer anh'ın rivayet ettiği bir hadiste, imam Müslim'in Ahmet bin Hamelin Müslümanlara gelen bir hadis. Allahü Teala'nın bazı günahları sebebiyle hesaba çektiği ve büyük günahlarını bırakarak küçüklerini sayıp döktüğü kimsenin bunları kabul ettiği, inkar etmediği ve ardından Allahü Teala'nın her bir kötülüğünü iyiliklere değiştireceği rivayet edilmektedir. Sahihli bir Uzun biraz olduğu için, biraz içerik olarak farklı anlaşılabileceği için hadisi bizzat sikretmiyor. Ama böyle bir hadis var. Numarası, Müslim'in sayında 190. Bakmak isteyenin oraya bakabilirler. Bir kul var, Allahu Teala büyük küçük günahçılar işlemiş. Bu kulu karşısına alıyor ve ona büyük günahlarını örttürüyor. Hatırlattırmıyor. Sadece küçük, küçük günahları. Şu gün, şu günahı işlemiştin. Şu gün, şu günahı işlemiştin. Şu gün, şu günahı işlemiştin. Bu da kabul ediyor. Reddetmiyor. Büyük günahları hiç zikletmiyor. Gündeme gelmiyor. Ve Allah-u Teala bu günahlar senin için iyiliğe tebdil edilir. Dönüştürülecek. Bunlar iyilik olarak yazılacak senin. Amel defterine diyor. Bu sahih bir adet. İkincisi. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan ribayet edilen Ahmet bin Hamel'in müsledinde... Bezzar'ın, Ebu Yala'nın, Heysemi'nin, Mecmu-u i̇bn Ali'nin El-Kamil'de rivayet ettiği, İmam Münziri'nin, Tehrib ve Terib'de rivayet ettiği ve alimleri sahihli gayrih dediği bir hadis. Sahihli gayri. Yani başka delillerse öyle sahih olan bir hadis. Diyor ki Enes radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı zikretmek için toplanmış ve bununla sadece Allah'ın vecihini, yüzünü isteyen her bir topluluğa Sema'dan bir seslenen şöyle seslenir. Mağfiret edilmiş olarak kalkın. Elbette ki kötülükleriniz iyiliklere dönüştürür. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın vecihini isteyerek yani sadece onun rızasını arzulayarak onu zikretmek, anmak için toplanmış her bir topluluğa gökten bir münadi seslenen seslenir. Ne der? Bağışlamış olarak kalkın bu meclisten zikrimizle başlamış olarak kalkın. Kad bud dilet seyyiatukum hasenat. Elbette ki sizin kötülükleriniz iyiliklere dönüştürülür. Der. Rabbimiz onlardan da Amin Üç, 3. Ebu Tabil radiyallahu gene bir kıssayı böyle hikaye ederek anlatacağım. Kendisi çok yaşlı olan bir Müslüman kimse gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Çok yaşlı. Kaşları gözünün önüne inecek kadar yaşlanmış bir kimse Müslüman olmuş. Gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geçmişte işlediği günahların çokluğunu dile getirerek bunlar için bir tevbe imkanı olup olmadığını Resulullah sallallahu ve soruyor. Ve Resulullah sallallahu sen Müslüman oldun mu sorusuna kilime-i getirerek cevap veriyor. Evet Müslüman oldum ben Allah'ın ondan başka da olmadığına ediyorum. Senin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorum diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki bu durumda olduğun sürece Allah seni bağışlayacak ve kötülüklerini iyiliklere çevirecektir. Yani Allah'a iman eder ve Resulullah'ın Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna eder eden halde devam ettiğin sürece Allah ne yapacaktır? Seni bağışlayacaktır ve geçmişte İslam'dan önceki işlediğin kötülüklerini ne yapacaktır? İyiliklere dönüştürecektir. Mecmu avı zebayette Taberani, Bezzar, Durrul-Mensur'da ravileri siga, bunun benzeri Ahmet bin Hamel'in müsteniminde de var. Siga, ravilerden gelmiş. Siga, ne demek Sika? Güvenilir ravilerden gelmiş. Allah Azze ve Celle, dilediği kullarının geçmişte işlediği kötülüklerini, iyiliklere dönüştürür. Bu ayetin lafız olarak anlamı da budur diyor aileler, müfessirler. Kötü hallerini bırakır, iyi hallere yönelir. Dolayısıyla onu kötülükten iyiliklere dönüştürmüş olur. Maalesef tefsir pek makbul değil. Makbul olan tefsir bu naslardan dolayı da bu şekildedir. Bize öyle olduğuna iman ediyoruz ve bizim de onlardan olmamızı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Çünkü biz de en azından buralara Allah'a zikretmek, anmak için onun vecihini isteyerek geliyoruz. Bir. İkincisi Allah'tan başka olmadığına ve Resul'ünün onun kulu ve elçisi olduğuna şahit ediyoruz geçmiş günahlarımızdan da bağışlanma af diliyoruz. Ve üçüncü olarak da büyük günahlarımız da vardır muhakkak. Küçük günahlarımız da var ama umuyoruz ki Allahu Teala küçük günahlarımızı iyiliklere tebdil etsin. Büyük günahlarımızı işkünleme getirmesin. getirmez. kaladır dil şüphesiz. 71. ayet. Ve men tebe ve amile salihate innehu yetubu ilallahi Her kim tövbe eder ve salih amel işlerse muhakkak ki o Allah'a tevbesi kabul olmuş olarak döner. Az önceki ayetin içerisinde kim tevbe eder, iman eder ve salih amel işlerse diyordu allah Teala. Arkasından da teşvik ediyor. Kim tevbe eder ve salih amel işlerse o Allah'a nasıl döner? Tevbesi kabul edilmiş olarak döner. Günah işleyen tevbe etmelidir. Bir hadisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kötülük işlediğin zaman hemen arkasından bir iyilik işle ki onu silsin. Bir kötülük istedin, hemen arkasına iyilik yap. Ne olursa ki onu silsin. 72. ayetten itibaren Rahman'ın kullarının özelliklerine devam ediyor Rabbimiz Azze ve Celle. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زُورًا وَاِذَا مَرُّ بِاللَّغْبِ مَرُّ كِرَامًا Rahman'ın kulları zura, yalan, yanlış, çirkin, hak olmayan işlere şahitlik yapmazlar. Ve onlar lag, boş, faydasız, Söz ve işlere uğradıkları zaman da kirame yani şereflice, haysiyetlice geçer gider. 9 ve 10. özellikler. Zuhur kardeşler sözlük manası olarak yalan söz demek. Onlar yalan söze şahitlik etmezler. Ayetin içeriği ancak zuhur tefsir edilirken yalan, yanlış, boş, her türlü söz ve iş diye tefsir ediliyor. Bununla da şu kastediliyor. Müslüman Yalanla işi olmaz. Dolanla, aldatmayla, hileyle, hurdayla, hak olmayan bahtır işlerle işi olmaz Müslüman. Rahman'ın kullarını. Bunlarla hemhal olmaz. Hele de bu yalan. Müslüman'ın asla ve asla tevessül etmemesi gereken çok kötü bir iş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan sadece bir günahta yüz çeviriyor. Sırt dönüyor. ilişkiyi kesiyor. Bakın Alem Rahmet peygamber birçok insanla muhatap oluyor. Zinakarla muhatap oluyor, iş işenle muhatap oluyor, kumara oynayanla muhatap oluyor. Her türlü hadsizlikle muhatap oluyor. Ümmet-i Muhammed'i muhatap oluyor değil mi? O kadar çok haramla, kötülükle, günahla muhatap oluyor ki onları işleyen hiç kimselerin ilişkisini kesmiyor. Sadece bir kişide ilişkisini kesmiyor. Ayşe validemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Herhangi bir insanın yalan söylediğine şahit olur veya kendisine birisine yalan söylediği ulaşırsa o işten tövbe ettiğini öğreninceye kadar onunla ilişki keserdi diyor. Peki soruyor o zaman size bir Müslüman nasıl yalan söyler? Bundan daha kötüsü, daha adisi bir Müslüman yalanı nasıl bir adet edinebilir? Ve yalan derken böyle çok büyük şeyler anlaşılmasın. E, pembe yalanlar, tatlı yalanlar, ufak tefek yalanlar hoşmuş, cazipmiş veya mümkünmüş gibi geliyor insanlara değil. Bir gündür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir kadın çocuğuna sesleniyor. Yanıma gel sana bir şey vereceğim diyor. Hemen müdahale ediyor Allah'ın Resulü. Ona ne vereceksin diyor. Bakın bunlar bizim günübirlik karşılaştığımız şeyler. Ona ne verecektin diyor. Elimde bir tane hurma var. Ya Resulullah gelirse hurmayı verecektin diyor. Ha, tamam. O gelse ona bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılacaktı diyor. mi? Yani yalan büyük küçüğü yok. Ne kadar büyürse Cezası o kadar şiddetleniyor ama yalanın küçüğü, yalanın pembesi, yalan tatlısı yok. Bu ister karının kocaya, ister kocanın kanına, <gülüyor> ister çocuğun annesine babasına, ister işçinin patronuna, amirine, ister memurun amirine kim olursa olsun. Yalanın kabul edilebilir bir tarafı yok. Evet, kardeşler bu yalan çıkmazlı olunca üç durumda müracaat edilebilecek bir şey. Ben ondan başka bir şeyden bahsediyorum. Ben yalanın böyle sıradanlaşmasından bahsediyorum. Ben yalanın insanlar için çok böyle basitleşmesinden bahsediyorum. Çocuk annesine, babasına yalan söylüyor. Neyden? Ya kızacak diye veya bir görevini aksattı diye yalan söylüyor. Kendisini kurtarmaya çalışıyor. Halbuki bu düştüğü hata, hatanın başka bir hatayla giderilmesi suç katlanıyor. Müslüman gerek yetişkin, gerek çocuk yalan söylemez. Kadın kocasına yalan söyler Ve maalesef Kocasına yalan söylemeyi, bir kadın görmedim, duymadım. Ama gerek kadın için, gerek erkek için. Bunu alışkanlık haline getirmek, sıradanlaştırma, doğru söylüyormuş gibi yüz kızarmadan yapabilmek çok büyük bir kusur, çok büyük. Yani hiç yoksa yalan söyleyenin yüzü kızarması lazım ki kendini belletsin, ele versin. O da yok. O da yoksa çok kötü bir halde konuşsun Müslüman. Her kimse. İster çocuk, ister kadın, ister erkek, kimse. Çünkü bu artık sıradanlaşmış demektir. Yalan şahitlik yapmaz. Yalana şahitlik yapmaz. Yalana duyduğu zaman birisinin yalanına susup geçmez, işitmezden gelmez. Kim? Kahvani kullar. Kötü ise şahitlik yaptı onun yanında durmaz, hoş görmez, sessiz kalarak onaylamaz, arkasını döner. Ben bu işlere ağzı değilim mesajını verir. Söyler, çeker gider. Boş işle karşılaştığı zaman, boş işler, faydasız, dünya veya ahiret faydası olmayan şeye uğradığı zaman, hayatımızda çok var. Dünya veya ahiret faydası vermeyen bir şeyle karşılaştığı zaman, ne yapar? Merru kiramı. Şereflice, haysiyetlice yüz sevirir, arka döner, ilgilenmez, terk eder, onaylamaz, o usta yardımcı olmaz, o iş yapanlarla oturmaz, o işi yapan birisi iş olmaz. Şimdi burayı açalım mı biraz? Burayı açarsak çok kişinin canı yanar. Çok kişinin yüzü kızar. Dünyada bir faydası olmayan veya ahirettik bir faydası olmayan her iş bu kısma girer. İnterneti sürsese buna göre. Televizyon başında zaman öldürmek de bu işe girer. Bunun dışında faydasız her ne varsa bu kısma girer. Ne diyor Allahu Teala Rahman'ın kulları? Yani Sevdiği, değer verdiği kullanan özelliklerden olmak üzere bu işle meşgul olduğu zaman ne yapar? Merru keran, Yüz severir, arkasını döner. Haysiyetle, onurlu bir şekilde. O işle meşgul olmaz. O işi yapanlarla da meşgul olmaz. Onları tasdik eder, onaylar. Efendim onlara yardımcı olur. Onların yaptığı bu işlerden hoşnut olur gibi olmaz. 73. ayet. Velkine izâ uzkirû biâyâti rabbihim lem aleyha alayhâ ve umyân. Rahman kulları 11. özellik olarak Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman o ayetlere karşı sağır ve kör gibi davranmazlar. Yani birileri bir iş yapıyordu. Allah bunu böyle yapma yasaklıyor. Veya Allahu Teala şöyle şöyle buyuruyor. Veya yanlış bir iş yapıyor. Allah şöyle yapmanı emrediyor hatırlatıldı mı ne yapmaz? Kör veya sağırmış gibi. Yani işitmiyormuş veya görmüyormuş bu davranmaz. İşitmiş gibi, görmüş gibi üzerinde etki eder. Onu dikkate alır. Gereğini yapar. Üzerinde bulunduğu hatayı ne yapar? Terk eder. Allah'ın ayeti oldu mu? Akan sular durur. Çünkü Müslüman hayatını Allah'ın ayetindeki emirlere, yasaklara uygun hale getirmek zor. Hakika Rasulullah Sallallahu Aleyhi gösterdiği yola uygun hale getirmek zorunda Enfal Suresi 2. Ayet. İnne mel muvminu nelledine ıza zukir ve zilat kudubuhum ve ıza turiyat alihim <Sessizlik> ayatuhu iman ve ala Rabbihi metbekkilon. İman edenler ancak ve ancak şunlardır. Şu kimselerdir. Allah hatırlandığı zaman onların kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman o onların imanlarını artırır. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Yani sağırmış gibi, körmüş gibi, işitmez, bilmez, anlamaz gibi davranmaz. Ne yapar? Gereğince davranır. Allah nasıl emretmişse, nasıl istemişse, ona uygun hale getirir halini. Duymazdan, işitmezden gelmez. Secde suresi 15. ayet. İnna ma yu'mnu bi ayyatna, ladin ıda zukkuru biha, xru ve sbbhu bi hamd rabbihim ve hum la istekbiruun. Bizim ayetlerimizi iman edenler ancak-ancak ancak şunlardır. Onlar hatırlatıldığı zaman secdeye kapanırlar ve Rabblerini hamile tesbih ederler ve büyüklenmezler. Ayetler hatırlatıldı mı? Veya Allah hatırlatıldı mı? Allah'tan kork denildi mi? Bu işi yapma, terk et denildi mi? Ne yapmazlar? Kibirlenmezler veya bunu duymazdan gelmezler. Hadi canım sen de veya başka bir bahane aramazlar. Ayetleri okudu mu? Kur'an-ı Kerim'den kendisi okudu mu? Anlamıyla beraber okur, gereğine amelet dökmeye çalışır. Veya birileri hatırlattı mı? O hali kendisinde yaşamaya çalışır. Sağır veya kör gibi davranmaz. İyice anlaşılması gerekiyor. Çünkü bunlar Rahman'ın sevdiği kulların özellikleri. Yani bunları yapmadan Rahman'ın sevgili kulu olabilmenin bir yolu yok. Ben Rahman'ın kullarının özelliklerini bileceğim. Sonra mesela israf edeceğim. Veya namaz kılmayacağım. Veya anneme babama itaatsizlik edeceğim. Veya aile fertlerimin geçimini ihmal edeceğim. Veya Kibirli olacağım. Veya sadece sevap kazanmak için her bir karşılık on sevap kazanmak için okuyup geçeceğim, okuyup geçeceğim, okuyup geçeceğim. haber hatim yapacağım yani. Anlamayacağım, yaşamayacağım. Hayata tatbik etmeye çalışmayacağım. Veya yalan, boş uydur kaydırdık işler var. Oralarda duracağım. Kulak vereceğim. Ha, hı öyle mi diyeceğim onlara katılacağım. Bizzat yapmasam bile o işi onaylayacağım. Tasdik edeceğim. Veya Yalan söyleyeceğim. Veya yanımda söylenen bir yalana rıza göstereceğim. Olmaz. Rahman'ın kulları bunu yapmaz. Bunu yaparsa Rahman'ın has kulu, değerli kulu olmaz. Eğer gücümüz yeterse bu son bir buçuk sayfayı lafzen mana olarak ve hayat tatbik olarak yaşamamız lazım. Ezberleyelim. 12. özellik 74. ayet <Gülüyor> Rahman'ın değer verdiği, sevdiği kulların 12. özelliği şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz bize eşlerimizden ve zürriyetimizden göz aydınlığı olan kimseler hibiyet bağışla ve bizleri muttaki kimselere imam önder yap. Böyle dua ederler. Hepimizin ısrarla yapması gereken çok önemli bir dua o kadar değerli, o kadar ihtiyaç olan bir dua ki Subhanallah, Dünyanın ihtiyaçlarından verirsin. Öncelikle bu ayeti kerime hakkında bir sahabenin beyanı var. Çok değerli bir beyan. Önce bir onu aktaralım. Ondan sonra ayetin içeriği taşıdığı hüküm hakkında konuşalım. Tabi'inden Cübeyr bin Nufeyr şöyle anlatıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Bukhari'nin edebin müfredinde sahih bir hadis Sahih bir ama mevkuh bir hadis. Sahabe sözü olarak. Diyor ki bir gün Miktat bin Esved radıyallahu anh'ın yanına oturmuştuk. Kim Miktat bin Esved? İlk Müslüman sahabe. Yani dördüncüsü. Yani önde gidenlerden. İlklerden yani. Miktat bin Esved radıyallahu anh. Onun yanına oturmuştuk. Bir adam onun yanına geldi ve dedi ki Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem'i gören şu iki göze ne mutlu. Miktat bin Esvet radıyallahu anh'ın kastı onu överek. Senin gözlerin onu gördü. Bu gözler ne mutlu diyor. Vallahi o gözlerin gördüğünü görmeyi yani senin gördüğünü görmeyi ve şahit olduğuna şahit olmayı elbette çok arzu ederdik Çoğumuz yapıyoruz bunu. Hangi hususta yani peygamberle birlikte olmayı arzu ediyoruz buna dile getiriyoruz. Diyor ki Cübeyr rahimahullah Miktat bu söze çok kızdı. Ben de şaşırdım. Adam hayırdan başka bir şey söylememişti ki. <gülüyor> Ama Miktat bin Esvet bu söze çok kızdı. Ve dedi ki adama yönelerek. Allah'ın hazır bulundurmadığı bir yerde bulunmayı temenni etmeye kişiyi sevk eden nedir? Yani Allah seni peygamberin sahabesi yapmayı dilememiş. Seni onun yerinde onun yanında bulunmaya sevk eden şey nedir? Ona şahit olsaydı nasıl olacağını bilmiyor ki bu kimse. Yani peygamberle birlikte olsaydı hangi halde olacağını bilmiyor ki bu kimse. Vallahi bazı kimseler Allah'ın Resulü ile bulunmuşlar fakat Allah onları tepeleri üzeri cehenneme yorulamıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bu değerli Resulüne onlar izavet etmediler onu tasdik etmediler. Yani peygamberi görüp onun döneminde yaşayıp da cehennemin dibine gitmek de var. Bilmiyor ki o kimse onun döneminde olsaydı hangi hal üzere olacaktı. Sizler Allah Azze ve Celle'ye hamd etmez misiniz? Çünkü o sizi sadece Rabbinizi bilir halde dünyaya getirdi de Nebinizin getirdiğini tasdik ediyorsunuz. Ve sizin dışınızdakilerle imtihan edilmekten de kurtarıldınız. Ya ne kadar güzel sözler, ne kadar güzel tespitler bunlar ya. Yani sizler oturun Allah'a şükredin ki ibadetinde Allah'tan başkasını gözetmeyen bir haldesiniz. Bir de bundan dolayı Resulü ne getirmişse onu tasdik ediyorsunuz. Bir de sizin dışınızdakilerle imtihan edilmiyorsunuz. Neyi kast ediyor geliyor şimdi. Vallahi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir Nebi'nin gönderilmediği bir fetret ve cahiliye içerisinde şiddetli bir halde gönderildi. Onun gönderildiği hal en şiddetli haldi putlara ibadetten daha faziletli bir din olduğuna inanmıyorlardı onun gönderildiği topluluğu. Yani en değerli din putlara ibadet dinidir diye biliyorlardı, inanıyorlardı. O yani Rı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkı batıldan ve babayı oğuldan ayıran Furkan'ı, Kur'an'ı getirdi. Neymiş? Hakkı batıldan babayı oğuldan ayıran Furkan. Öyle ki Allah'ın iman ile kalbinin kilidini açtığı kişi babasının veya oğlunun ya da kardeşinin kafir olduğunu görüyor ve bu hal üzere ölürse ateşe gireceğini biliyordu. Sizler bununla imtihan olmadınız diyor. Sizin aileniz, çolunuz, çocuğunuz hep Müslüman. Gördüğünüz kimseler ya bu ölürse cehenneme gider diye eminliğiniz yok. Ama onlar biliyorlar ki ölürse cehenneme girecek. Peki diyor bu değerli sahabi. Sevdiğinin ateşte olduğunu bile bile o kimsenin gözü nasıl aydın olur? Bu insana düşünün bakalım. Görüyor ki babası, hanımı, çocuğu veya dostu, ahbabı kafir. Ölse cehenneme gidecek. Bunu bile bile bir insan nasıl gönlü ferahlar? Nasıl gözü aydın olur? İşte bu ayeti celile bu kimseler hakkındadır diyor. Yani ne diyorlar o kimseler? Ey Rabbimiz bizi eşlerimizden ve çocuklarımızdan Göz aydınlığı kimseler, bağışla, hibet ve bizleri muttakileri imam yaptı diye dualı. İşte bu duayı yapan kimseler o kimselerdi. Akrabaları, yakınları, dostları, sevdikleri kafir olan kimselerdi. Cehenneme hakikaten kimselerdi. Onlar da biliyorlardı bunlar cehenneme gidecek. Bir kimse babasının cehenneme gideceğini bilse nasıl mutlu olabilir mi? Bilse emin. Belki bizden de biz de cehenneme gideceğiz Allah korusun veya bizim aile fertlerimizden de cehenneme gidecek ama biz bilmiyoruz şu an. Ümit ediyoruz, cehenneme gitmesin, cehennemde Ama onlar emin, biliyor ki bu adam kafir, müşrik, bu adam ölürse cehenneme gidecek. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi mesela veya sahabenin bir onun babası gibi, bazılarının evradı gibi. Bunu bilen bir insanın gözü nasıl aydın olur diyor. Nasıl huzur saadet taşırır diyor. Mıknat radıyallahu anh'ın bu tespit çok güzel bir tespit. Bizim içimizde de var, bazen biz de bu hataya düşüyoruz, tabi iyi niyetle söylüyoruz bu temenniyi ama bu yanlış bir temel. Yani şu dönem, şu çağ, yani bu kadar imtihan, şu bu keşke peygamberle beraber olsaydık. Bilmiyoruz ki peygamberle beraber olsaydık. Ebu Talip taraftarım olacaktık veya Ebu Cehil Aleyhisselatü Vesselam taraftarım olacaktık. Bilmiyoruz Veya onlar canlarından, mallarından vazgeçtikleri zaman biz vazgeçebilecek miydik? Onlar hicret ettikleri zaman biz edebilecek miydik? Allah yolunda harcamak gerektiği zaman harcayabilecek miydik? Sefere çıkarken geri kalan üç kişinin haline mi düşecektik? Onlarla diğerleri gibi çıkacak mı? Çıkabilecek mi? Bilmiyoruz ki. Kilometrelerce yola çıkıyorlar, yayalar, yiyecek bir tane hurmalardan başka bir şey yok. O savaşa çıkıyor bu insanlar. Bu savaştan geri kalanları Allahu Teala ne yapıyor? Terbiye diyor. Müslümanlar onlara 40 gün, 50 gün irtifat kesiyor. Acaba hangi taraftan uzatır? Bilmiyoruz ki. O yüzden olmayacak bir şeyi temenni etmek pek yerinde değil. Mevcut şartlarla allah Teala'nın rızasını kazanmaya gayret etmek lazım. Allah muvaffak olsun Azze ve Celle. Ay. hasan Basri diyor ki, Rahim allah, bu ayetin tefsirinde, bu, yani kişinin göz aydınlığı olması, Allah tarafından kişiye, eşi, kardeşi veya dostunun Allah'a itaat ediyor oluşunun gösterilmesidir. En güzel tefsirlerden birisi bu. Çünkü, Yemin olsun ki çocuğu veya torunu yahut kardeşi yahut da dostu Allah'a itaat ediyor olduğunu gördüğü zaman kişi o Müslümanın gözünü aydınlayacak daha başka bir şey yoktur Öyle değil midir? Çocuğunuzdan, akrabanızdan, dostunuzdan veya yakınlığınızdan, değer verdiklerinizden birisi itaat etmiyor, isyan ediyorsa o gönül ne yapar Müslümanın gönlü? Fokur fokur kaynır. Göz aydın olabilir mi? Dolabilir mi? Saadet sahip olabilir mi? Mümkün değil. İşte bu hal yani sevdiği, değer verdiği kişiler Allah'a itaat ediyorsa bu da onu görüyorsa işte bu onun gönlünü rahatlatır. En fazla rahatlatacak, göz aydın olacak. Kimse budur. Ve bu iştir göz aydınlı olacak. Bir diyor Hasan-ı Basri Rahim Allah. Demek ki bir erkeğin hanımında veya bir kadın için kocasında güzellik, iffet, malına dikkatli bakma olgunluk gibi güzel özellikler varsa, yahut çocuklara itaat bir hayat yaşıyorlarsa, din ve dünya işlerinde de kendisine yardımcı oluyorlarsa, böyle birisi başkasının eşine ve çocuğuna dönüp bakmaz. Başkasının hayatına imrenerek bakmaya gerek duymadan gözü huzur bulur, günün saadet taşır. İşte nefsin huzur ve sükun bulduğu bu durumlar göz aydınlığı gerçekleşmiş durumlardır. Demek göz aydınlığı neymiş? Senin itaat ediyor ve sevdiklerinle seninle beraber itaat ediyor olduğunu görmen, yaşaman bu hazzı tatmandır. Bundan dolayı Rahman'ın sevgili kulları bu şekilde ediyorlar. Yani eşlerimizden de çocuklarımızdan da ekleyebiliriz, aile fertlerimizden de ekleyebiliriz, arkadaşlarımızdan da ekleyebiliriz, komşularımızdan da ne yap bize? Göz aydınlığı olacak kimseleri bağışlar. Yani etrafımızda, muhatap olduklarımızın içerisinde hep itaat edenler olsun, gözümüz aydın olsun diye dua ederler. Bu dua bütün Müslümanlara faydası olan bir dua. Neticesi oldu mu faydalıdır. O zaman Rahman'ın kulları olarak bu duayı ihmal etmemek gerekir. Bir de duanın ikinci bir kısmı var. Bizleri muttakilere imam yap. Muttakilere yani sakınanlara. Emirleri yerine getirerek sakınanlara. Yasakları terk ederek sakınanlara ne yap? İmam. Bizi önder yap, imam yap. Ne demektir bu? Muttakiye sakınana imam olmak için muttaki olmak lazım. İlim olmak lazım ki o sakınana imam önder olabilirsin. Nedir imam olmak, önder olmak? Söz söylersin, seni dinler. Bir iş yaparsın, bu işinde sana destek olur, yardımcı olur, sana uyar. Dolayısıyla sen de itaat edilen, tabi olunan, peşinden gidilen hayırlı işler yapan bir kimse olur. Sözlerine itaat edilen, hayırlı söz söyleyen bir kimse olur. Bununla hem sen hidayet üzeresindir, hem sen takva üzeresindir, hem de senin arkandan seni dinleyen kimseler takva üzeridir. Yani el birliğiyle hayra yönelen bir yol açılmış. <gülüyor> Faydası bütün Müslümanlara olan bir duadır bu. Kişi kendi salih amelinin eşlerinde, çocuklarında ve arkadaşlarında civarında olmasını ister. Bu çok büyük bir değerdir. Yani şunu demiyor Müslüman. Allah'ım bana hidayet et, başkalar hiç umurumda değil. Allah'ım beni cennetine girdirecek işlerle meşgul et, diğerleri ne yaparsan yap demiyor. Duası bütün herkese faydası olacak şekilde geniş şumundur. Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı olan kimseler. Ve bizleri takva sahiplerine sakınanlara imam yap. Yani bizi onlar hidayet imamı olarak görsünler, sözümüzü kabul etsinler, amellerimizi kabul etsinler ve peşimizden gitsinler. Ki bu şekilde biz de önder kimseler olabilir. Sen önder kimse olursan mutlakisin. Sen önder kimse olursan sabır sahibisin. Sen önder kimse olursan yakin sahibisin. Bakın secde suresi 24. ayet. Ve cealna minhum e immete yehdunu bi emrina le ma saberu ve bi bahsediyor Allah Teala bir önceki ayette ve diyor ki sabrettikleri zaman onlardan emrimize hidayet eden, hakka yönelten imamlar yaptık ki onlar ayetlerimize yakinen iman ediyorlar. Yani dinde önder olmak, muttakilere imam olmak, sabreden ve yakinen kesin şeksiz şüphesiz iman eden kimseler olmayı gerektiriyor. Onunla tamamlanır ancak. Allahu Teala bizlere eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınları bahçesin. ve Celle. Ve bizleri takva sahiplerinden yapsın, takva sahiplerinde imam yapsın. Bu çok değerli bir dua. Bunun akabinde de hemen Allahu Teala ülaike yücevnel gurfete ma saberu ve tahiyete ve buyuruyor. İşte bunlar yani ayet-i celalelerde 63. ayetten itibaren özellikle sayılan kimseler, bu hasletlere sahip olan kimseler Rahman'ın has kulları sabretmelerine karşılık hurfeyle yani en yüksek odalar, en yüksek derecelerle mükafatlandırırlar ve orada o mükâfatların içerisinde, o derecelerin içerisinde selamlamayla ve esenlikle karşılanırlar. Hoş geldiniz. Selam sınız olsun. Sabretmenize karşılık bu ne büyük bir mükafattır diye büyük müjdelerle karşılanırlar. Halidine <gülüyor> fiha hasenet mustaqarran ve mukama. Onlar o yüksek derecelerin içerisinde devamlı kalacaklardır ve onların bu kalma yerleri ve makamları ne de güzeldir. Rahman'ın kulları olabilmenin belirgin 12 tane özelliği sayıldı bu ayetlerin içerisinde. Geçen hafta ve bu hafta yaptığımız ayetlerin içerisinde. Onları tekrar edelim. Ama bunlarla sınırlı olmadığını da bilelim. Rahman'ın has kulu, değerli kula olabilmek için burada sayılmayan daha güzel hasretler de var. Onların da ihmal edilmemesini, yani bunların yeterli olmayacağını bilelim ama bunlar için de özellikle bir daha tekrar yapalım, hatırlatalım. Birincisi, Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu sahibi olur, büyüklenmezler. İkincisi, cahillerle muhatap oldukları zaman onların seviyesine inmezler. Selamlar geçerler. Üçüncüsü gece namazı kılarlar. Dördüncüsü bizden cehennem azabını uzaklaştır ey Allah'ım. Onun azabına bizim gücümüz yetmez diye dua ederler. Beşincisi harcama yaptıkları zaman mallarından, servetlerinden israf da etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Orta bir yol tutarlar. Altıncısı Allah'a eş koşmazlar. Yedincisi Cana kıymazlar, adam öldürmezler. Sekizinci, zina yapmazlar. Ki bu üçü büyüklerden en büyüklerindendir. Dokuzuncusu, boş, faydasız, zararlı, hak olmayan işlere şahit kılmazlar. Onuncusu, boş işlerle karşılaştığı zaman onlara tavırları şereflice o işi terk etmek, oradan uzaklaşmaktır. Geçerler giderler. On birincisi, Rabbenin ayetleri hatırlatıldığı zaman veya onlar okudukları zaman kör veya sağırmış gibi davranmazlar. Kör ne yapar? Görmemiş. Sağır ne yapar? Bilmemiş, duymamış gibi davranır. Öyle olmaz. Dikkate alır. Ve on ikincisi, onlar eşlerimizden ve çocuklarımızdan, zürriyetimizden bize göz aydınlıkları vahşetti ve bizleri muttakileri imam yap diye dua ederler. Allahu Teala bu hasletlere sahip sevdiği değerli kullarına kasım bize önce. Ve son ayet aynı zamanda Furkan Suresi'nin son ayeti. Orada da başka değerli bir şeye işaret ediyor ondan Teala. Kul ma ya'bə bikum rabbi levla du'âkum fekat kezzabtum fe sa feykun Ey Muhammed de ki Şayet duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin? Size aldırsın. Ancak elbette ki siz yalanladınız. Yakında azap sizin için kaçınılmaz olacak. Mekke Müşfü'nü Diyor ki alimlerimiz, bu ayeti celil'e de yaratılış gayesi var. Yani yaratılış gayesine uygun davranmazsan Allah, Rabbim sana ne diye değer ver? Ne diye Bu olsun? Buradaki duadan kası sadece dua etmek değil ibadettir. Allah bizi ne için yarattı? Ona ibadet etmemiz için yarattı. Ona ibadetimiz yoksa kalbin ne kadar temiz olursa olsun şimdiki bazı cahillerin yaptığı bahanelerden bahsedelim. Kalbin ne kadar temiz olursa olsun bazı güzel hasletlerin ne kadar çok olursa olsun veya şu kötülüğü terk ediyor olursa ol. Olur? ibadetin İbadetin yoksa Rabbine duan yoksa, boyun eğmişsin yoksa, ona yönelişin yoksa, Allah Rabbim sana ne diye değer verir? Yani sana değer vermesinin gerekçesi yaratılış gayene uygun hareket etmen. Bunu yapmazsan sana ne diye değer versin? Hele bazı günahlar var ki, o günahlar işleyenlere Allahu Teala kıyamet günü hiç yüzüne bakmayacak. Tenezzül etmeyecek. Subhan. Nisa suresi 147. ayette Rabbimiz azze ve celle buyuruyor ki bununla benzerlik taşıyan bir ayet. Ma'efallahu bi azabikum in şekertum ve amenetum ve kana Allah şakiran Eğer siz şükreder ve iman ederseniz Allah size ne diye azap etsin? Niye azap etsiniz? Çünkü siz şükreder ve iman ederseniz zaten yaratılış gayesine uygun hareket ediyorsunuz. Allah da azap etmez. Peki bunu yapmazsa Yalanlarsa Allah mağlup olacak veya ibadet eden kimselerden olmazsa o zaman ne olacak azap, düzünmülüz, kaçınılmaz olacak. çünkü Allah vaat etmiş dua ne yaptın mı ibadet ettin mi ne oranda yaparsan o oranda karşını göreceksin hele de namaz, hele de namaz. Müslümanın namazı olmadan bu hangi yüzle ben Müslümanım der? Hangi yüzde cehennemden kurtulmayı arzular? Hangi yüzde cenneti arzular? İster. Çok garip bir talep, garip bir durum. Emlumullah. Allah Azze ve Celle bizleri değer verdiği, yaratılış işgahesine uygun olarak hareket eden, ibadet eden, ibadetlerinde takva sahibi kullarının arkasında Allah Azze ve Celle. Ona iman eden, ona şükreden, daima onun nimetlerle hem hal olduğunun farkında olan, Rabbinin farkında olan, yaratılış işgahesinin farkında olan Allah'ından yapsın Azze ve Celle. E gülü kavli <Sessizlik> Ve estağfirullah li ve lekum ve lisairil mü'minîn. Allahümme rabbena la tuâkhidna innesina ve akhta'na. La tuâkhidna innesina ve akhta'na. Rabbena ve la tuhammilna. Ma la taagata lena bi'h. Ba'ufu anna ve agfir lena ve arhamna. Ente Mevlana fensurna lel qavmi kafirin. اللهم <gülüyor> سبحك